17 Şubat 2018 Bursa Arifane İlim Derneği. Ve auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velasr. İnnel insane lefi husr. İllallezine amenu ve amilus salihate ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin Evet bu hafta Tedbirat-ı İlahiye kitabımızın 11. bölüm konu başlığı Toplanan vergilerin Hazreti İlahiye İlahiye'ye yükseltilmesi ve Kutsi İmam'ın onlara vakıf oluşu ve onları Melikül Hak Subhanehu Hazretlerine yükseltmesi beyanındadır. 311 Ey Kerim Efendi olan ruh, ruha sesleniyor şimdi burada. Bu bahse bilesin ki diye başlamam sana bilmediğin şeyi öğretmek için değil. Belki bildiğin ve fakat cisme yakınlığından dolayı unuttuğun şeyi hatırına getirmek içindir. Çünkü sen aslın olan Hak Subhanehu ve Teala Hazretlerime Arif'sin. Nitekim Mesnevi-i Şerif'te Cenab-ı Mevla'na buyurur ki Elbise tenden haberdar olmadığı gibi can da tenden ve cisimden haberdar değildir. Onun dimağında Allah gamından başkası yoktur. Bulunur Mevla'na. Şimdi burada diyor ki Muhattin İbn-i Arabi Hazretleri Bilesin ki diye başlamam sana bilmediğin şeyi öğretmek amacında değil. Belki bildiğin fakat Hatırlamadığı şeyi hatırlatmak babında diyor. Yine Muhittin İbn-i Arayyem Hazretleri değişik ciltlerinde belki insanın öğrendiği hatırlamaktan ibarettir. Çünkü bu bilgiler Hazreti Adem'e tüm bilgiler öğretildiğinde Allahu Teala bu bilgileri genetik yolla bize bir aktarımla geçmiş oluyor bu bilgiler. Bunu daha önceki sohbetlerimizde hep dile getirdik. Yani bir şeyi bulmak, bilmek Keşfetmek aslında sadece hatırlamaktan ibaret. Çünkü kendisinde mevcut olan bilginin, bir kuvve olarak mevcut olan bilginin, bil fiil olarak açığa çıkışı olmuş oluyor bu keşif dediğimiz, buluş dediğimiz mevzular. Buna bir vurgu yapmış oluyor burada. Evet devam ediyoruz. İşte sana bu cisim alemi içinde ikaz ve tembih olarak derim ki, muhakkak Allahu Teala Hazretleri mülklerin melikidir ve Rabların Rabbıdır. Ve efendilerin efendisidir. Yani Allah Teala Ali İmran 189'da ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ayet-i kerimesi gereğince bütün mülklerin meliki ve tasarruf edicisidir. Ve izafi vücutlar aleminde bir diğeri üzerinde tasarruf edici ve terbiye edici olan şeylerin Rabbı'dır. Çünkü bunlar isimlere ait görünme yerleridir. Ve her birinin tesiri başkadır. Bundan dolayı Rablar farklı farklıdır. Onların hepsinden hayırlı olan rabbul Erbab yani Rabların Rabbıdır. Yine Yusuf 39'da farklı farklı Rablar mı hayırlıdır yoksa Vahidi Kahhar olan Allah Teala mı hayırlıdır? buyurmakta. Bunu daha önceki sohbetlerimizde de yine dile getirmiştik. Kısaca bir tekrar edelim. Dedik ki her bir birimin, her bir bireyin Rabbi hassı vardır dedik. Yani hangi isimler onda yoğun olarak açığa ise tesiri dolayısıyla o kul o ismin Rabbidir. Dolayısıyla bazen o kuldan hukuk bulan e, fiiller neticesiyle Kulun Rabbi okuldan razı iken acaba Rabbül Alemin okuldan razı mı? Mesele bu demiştik. Açıklamıştık. Kulun Rabbi yani Rabbi has cihetiyle Rabbi okuldan razı tabi. Çünkü Rab demek terbiye eden, ıslah eden, onun terkibini hazırlayan demektir. Dolayısıyla Rabbi has cihetiyle neyi terkib ettiyse zaten kuldan o açığa çıkacak. Bu cihetten kulun Rabbi kuldan razı. Ama Ali'nin Rabbi Ali'den razı iken Ali'nin Rabbi Veli'den razı olmayabilir. Çünkü terkipler farklı. İşte burada dedi ki hani nefsini bilen Rabbini bilir. hadisi şerifinden hareketle önce Rabbimizi bileceğiz, tanıyacağız. Ama iş burada bitmiyor. Ondan sonra dedik Rabbül Alemin'i bilmemiz lazım. Yani Rabbül Alemin olan Allah'ı bilmemiz, tanımamız lazım. Onun emri cihetinden hareket etmemiz lazım. Yine dedik ki herkes Rabbi cihetinden sırat-ı müstakimi üzeredir. Ama Allah bize Fatiha suresinde okuduğumuz sırat-ı müstakimde Rabbül Alemin'in sırat-ı müstakimi üzere olmayı istiyoruz, biz talep ediyoruz. Dava bu. Onun için ayette geçtiği üzere emrolunduğun gibi dost doğru ol, buyuruyor allah Teala. İşte emir ne olmuş oluyor? Şeriatın emri. allah Teala gönderdiği Kur'an-ı Kerim ile Resulullah Efendimiz'in emrettiği bilgiler ile işte emrolunduğun gibi dost doğru oldan anlayacağımız Şeriatın emrettiği şekilde ona göre bir hayat yaşamak Dost doğru olmak İşte bu Rabbül Aleminin emri Demek ki Rabbi tanıdıktan sonra Rabbül Alemini bilmemiz lazım Rabblerin Rabbi olan Rabbül Alemini bilmemiz lazım Bunu da böylece izah etmiş olduk devam ediyoruz Ve bu itibariyle efendilerin efendisidir Ve onun vücuduna ve varlığına bir başlangıç ve devamlılığına bir son da yoktur yani onun varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Ve onun ilminde zahir ve batın itibarları yoktur. Zahir batın diye bir ayrım yoktur. Yani şu şey Hak Teala'nın ilminden batındır ve şu şey onun ilmine zahirdir denemez. Onun ilminden gizli hiçbir şey yok. Oysa bizim ilmimizde bu itibarlar mevcuttur. Batın ve zahir itibarları bizim için mevcuttur. Çünkü bize göre malum vücut bizim vücudumuzun gayrıdır. Fakat Hak Teala Hazretlerine göre böyle değildir. Belki eşyanın hepsi kadimi ve sonradan olanı ve evveli ve ahiri ve suflisi ve ulvisi ancak onun vücudu ile açığa çıktı. Bundan dolayı Hak Teala Hazretleri Fussilet 54 ayeti kerimesinde buyrulduğu üzere zatıyla bütün eşyayı ihata etmiştir. Ve onun mutlak vücudu bütün eşyaya sirayet etmiştir. Yine hadit 4 ve siz neredeyse o sizinledir. Böyle olunca onun ilminde batın olma ve zahir olma itibarları olamaz zahir olma ve batın olma itibarları ancak onun vücudunun mertebelerine göredir. Yine karşımıza mertebeler çıktı. Aynen. İşte Allah'ı her zaman diyoruz, Allah'ı bilmek, tanımak, bu alemde muhatap olduğumuz mahlukatın bize hitaplarını, bize davranışlarını ne cihetten değerlendirip de nasıl bir muamelede bulunmamız gerektiğini bilmek, mertebeleri bilmek. Mertebeleri bilmek ilminden geçiyor yani. Mertebeleri bilmezse kişi, Muhatabına nasıl muamele edeceğini de bilmez Gelen hitapların nereden geliyor Hangi masardan? Evet bütün hitaplar haktandır Alemde cereyem eden her söz haktandır Ama hak hangi mertebeden Sesleniyor Bunu ayırt etmemiz lazım Şimdi acaba melekten mi sesleniyor Şeytandan mı sesleniyor mertebeyi bilmemiz lazım. Şeytandan seslenene ona göre muamele etmek gerekiyor. Melekten seslenişe ona göre muamele et, etmek gerekiyor. Nefisten seslenişe ona göre muamele etmek gerekiyor. Rahmani seslenişe ona göre muamele etmek gerekiyor. Demek ki mertebeleri bilmek her zaman karşımıza çıkıyor. Bu mertebeleri iyi manada kamil manada bildiğimiz zaman işte o zaman her şeyi yerine, yerine koymuş oluruz. İnsaf ehli olmuş oluruz. Bu mertebeleri Burada yine karşımıza çıktı. Onun vücudunun mertebelerine göredir dedi. Ve aynı şekilde eşyanın tamamı ancak ondan ona döndü. Evet ondan geldik ona döneceğiz. Ama neye göre yine mertebeye Mertebelere göre ayrışıyor bu mevzu. Çünkü onun vücudundan peyda olan kainat bozulduğu vakit yine kendi aslı olan onun vücuduna döner. Ve ondan çıkan ve peyda olan bir şey ancak yine ona çıktı. Çünkü onun vücudunun sınırı yoktur ki ondan çıkan şey o sınırı geçip başka bir mahalle çıksın. Vücudunun sınırı yok. Yani onu sınırlayan bir şey yok. Şurada bitiyor onun sınırı diye ifade edilecek bir şey yok. Böyle bir şey mümkün değil. Bununla birlikte Allah alemlerden Müstanidir. Bu da var. Bu hakikati de bileceğiz. idrak edeceğiz. Ama her şey işte bir cihetten hak ismini burada bu manada kullanıyoruz. Her şey hak. Yani mevcudat görülen her şey hak. Yani hak vücuda getirme. Açığa çıkarma. Bizce algılanabilir, görülebilir olma anlamlarını taşıdığı için her şey haktır diyoruz. Ama bu hakkı da her şeyi de yerli yerine mertebesine koymamız gerekiyor tabi. Çünkü hangi masar Hak ama Masar olarak ne? Devam ediyoruz. Bilinsin ki hakkın mutlak vücudu latifin daha latifinden daha latiftir ve bu mertebe zatın özüdür. Yani burada neye işaret ediliyor? Yine mertebelerden latayün mertebesine işaret ediliyor. Latifin daha latifi'nin daha latifi'dir. Mutlak vücudu, mutlak vücudu ve zatın özüdür. Bu, bu konuda. O mertebeyle alakalı bir bilgimiz yok. Allah o mertebeyi bize örtmüş. Bilmiyoruz. Dolayısıyla ne diyor yine Resulullah Efendimiz? Zat üzerine tefekkür etmeyiz. Çünkü zatı neye benzetip şekli nasıldır gibi tefekküre giremeyiz. Böyle bir şeyden men edilmişiz. Çünkü neyi düşünürsek, neyi tefekkür edersek edelim asla ve kata orada isabet yapamayız. Çünkü bu düşüncemiz neyle oluyor? Akılla. Akıl yaratılmış olduğu için yaratanını bilmesi, tanıması, kavraması mümkün değil. Kendi başına. Ancak Allah bize kendini ne cihetten bildirirse, tanıtırsa biz o manada bilebiliriz, tanıyabiliriz. Evet dedi ki, Hakkın mutlak vücudu latifin daha latifinden daha latiftir. Ve bu mertebe zatın özüdür. Tefekkür ile asla idrak edilemez. Evet bahsettiğimiz konu. Ve bu mertebeden bahsetmek mümkün olmadığı için caiz değildir. Onun zatı üzerine tefekkür edilemez. Oradan bir bilgiye ulaşamayız Akıl yoluyla. Ve bizim feza dediğimiz saha vücudun aynı olup sonsuzdur. Sayısız ve hesapsız bir şekilde var olup bozulmakta olan alemler bu vücutta var olur ve bozulur. Bu kainatta feza dediğimiz alemde. Bu vücudun tenezzül mertebeleri vardır ki vahdet mertebesi evet tenezzül mertebeleri yani inşel, katman katman geçiş dedik ya mertebe mertebe bu vücudun tenezzül mertebeleri vardır ki vahdet mertebesi vahidiyet mertebesi ruhlar mertebesi misal mertebesi şehadet alemi mertebesi ve insan mertebesidir bu mertebeler hakkındaki ayrıntılar fakir tarafından füsüsül hikeme yazılan şerhin ön sözünde açıklanmış ve beyan edilmiştir. Farklı sohbetlerimize zaten bu mertebeleri detaylı olarak işlemiştik. Vücudun vahidiyet mertebesinden sonraki tenezzülleri ve tecellileri bu vahidiyet mertebesinde sabit olan isimlere ait suretler dolayısıyla ve itibari gayrılık suretiyledir. Evet burada bir gayrılık var bu mertebelerde ama nasıl gayrılık? İtibari gayrılık. Bundan dolayı her bir mertebe hakkın mutlak vücudunun kesifleşmesiyle oluşmuştur. Nitekim Ebu'l Hasan Guri Hazretleri buyurur ki bu konuda şöyle bir deyişi vardır. Tenzih ederim o ecel ve ala zatı ki nefsini latif kılıp ona hak ismini verdi ve kesif kılıp ona da halk ismini verdi yine bu örnekten girerken tedbiratı ilahiyenin baş kısımlarında da vermişti bu örneklemeyi mesela hakikati itibariyle buhar su buz aynı şeydir değil mi buhar kesifleşir kesifleşir su olur su kesifleşir kesifleşir buz olur hakikati, hakikati itibariyle özü cevleri itibariyle aynı şey olmasına rağmen biz kalkıp da buza buhar diyemeyiz suya buhar diyemeyiz neden mertebeleri değişti özü aynı evet işte hakkın tecellileriyle isimlerinin sıfatlarının tecelli etnesiyle mazharlar dediğimiz bu birimlerde bireylerde tecelli açığa çıkmasıyla birlikte işte farklı farklı isimler oldu ne oldu keset alim çokluk ama bütün bunların hakikati özü bir hakikatte toplanıyor. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu hakikati Muhammedi, nur-u Muhammedi dediğimiz o hakikatten yaratıldı her şey. Alemde her ne varsa. Her şey o nur-u Muhammedi, hakikati Muhammedi ilk önce yaratılmıştı dedik ve her şey ondan yaratıldı. Adeta o bütün her şeyi özünde toplayan bir cevherdi. Bu itibarla hakikati Muhammedi'ni halk eden de yine Allah-u Teala yani işin özü tekrar oraya da dönmekte. Hak olan yine o. Ama ve lakin bir cihetten de dedik Allah alemlerden müstanidir. Sözünün hakikati cihetiyle baktığımız zaman da yaratılmış her şeyin vücudu Allah'ın vücuduyla bir bağı bağlantısı yok. Ne dedik? Bütün mevcudat Allah'ın ilmindeki ilmi suretler. Yani adeta hayal. Bütün bu mevcuda nasıl ki bizim hayalimizdeki bir hayal kurduğumuz hayalle bizim zatımızın vücudumuzun hiçbir bağı ilişkisi yok. Vücudi olarak bir bağı ilişkisi yok. İşte bu alemde var olan her şeyde Allah'ın ilmindeki ilmin suretler olduğu için yani anlaşılması adına hayal diyoruz. Bu manada onun zatıyla yani zati vücuduyla bir ilişkisi yok. Bu manada da kul kuldur, Rab Rab'tır. Asla kul Rab olamaz. Rab da asla kul olamaz demiştik. Bu hakikati her zaman kafamızda yerli yerinde tutarsak Allah ve mahlukatın nasıl anlamamız gerektiği hususunda bize ışık tutmuş olur. Devam ediyoruz. Bundan dolayı eşyanın hepsi kadini ve sonradan olanı evveli ve ahiri ve süflisi ve ülvisi ancak onun vücuduyla açığa çıktı. Bu da vücudu derken Zatın mutlak vücudu kastedilmiyor tabii, Tecelli olmuş oluyor. Şöyle bir soru olabilir. Sen her şeye hakkın zatıyla sirayet ettiğini söyledin. Oysa vücutta leş ve pislik vardır. Bunlar da hakkın vücudu mudur? Diye bir soru sorulabilir. O zaman el cevap deriz ki. Cenabı Şeyh Hekber bu soruya. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Risalesinde cevap verip buyururlar ki, yani nefsini bilen Rabbini bildi. Bizim sözümüz leşi leş ve pisliği pislik görmeyen kimseyedir. Evet zahiren görünüşte leş ya da pislik görünüyorsun ama bizim sözümüz leşi leş, pisliği pislik görmeyen kimseyedir. Leşi leş ve pisliği pislik gören kimseye sözümüz yoktur. Yani bu ayrımda görenen sözümüz yoktur. Sözümüz diyor, hakikati cihetiyle görene. Yani o gördüğü şeyin hakikatinin ne olduğu idrakine varana. Aslının nereden geldiği. Soru. Leş, leş olduğu halde onu leş görmemek nasıl olur? Cevap. Leş, insanın taayyününe göre leştir. Leş içinde yaşayan hayvanlara göre leş değildir. Belki nimet ve rızıktır. Evet, bize göre leş değil mi? Gördüğümüz bileş? leş. Ama o leşin içerisindeki o kurtçuklara göre o nimet. Allah onlara nimetini verdi. Rızkını verdi. O rızık olarak değerlendiriyor. Ama biz ne yapıyoruz? Leş olarak değerlendiriyoruz. Demek ki bakış açısı ve bulunduğu mahalle göre değerlendirme değişiyor. Mertebeler Mertebelere göre. Aynı mertebeler gibi. Evet. Belki nimet ve rızıktır onun için. Nitekim pislik böceği insan indinde muteber ve güzel olan gülün içine konulursa helak olur. Evet aynen bunu denemişler affedersiniz gübre böceği var ya pisliğin içerisinde böyle gübreyi yuvarlar yuvarlar top gibi yapar ondan sonra alır yuvasına götürür onun nimeti o rızkı o pislik gübre bunu gül bahçesine koymuşlar güllerin arasında gül kokusundan hayvan ölmüş yaşayamamış çünkü onun cehennemi orası bakın pislik böceğinin cehennemi gül bahçesi ama bülbülün cenneti gül bahçesi bülbülü de pisliğin içerisine koyarsan o da orada ölür, yaşamaz gibi fakat pislik içinde yaşar ve nimetlenir bu pislik böceği. Bundan dolayı vücutta mutlak çirkinlik yoktur. Mutlak çirkinlik yoktur bakın. Çirkin, iyi, kötü, güzel, çirkin ayrımı neye göre? İzafi olarak dedik. Neye göre? Şeriat'a göre. Şeriat bunlar bunlar çirkin demiş, bunlar bunlar güzel demiş. Biz de şeriatın emrine göre onları çirkin olarak, öbür tarafı güzel olarak niteledik. Şehirdet Tabi. Yine mertebe girdi devreye. Belki çirkinlik ve güzellik itibaridir. Tabi itibaridir işte. Yani pislik böceğine göre en güzel şey gübre. Onun nimeti. Ama bize göre pis. Leş. Hakikatte bakıcı olan kimse leşi mutlaka leş görmez. İşte hakikat cihetiyle bakarsak leşin leş olmadığını. Çünkü ondan nimetlenen var. Onun da nimeti, rızkı. Bu cihetten baktığımız zaman hakikati itibariyle böyle görürüz. İtibari bir niteleme olduğunu görürüz. ''Leşi leş gören kimse hakikatten yana perde içinde kalan kimsedir ki bu gibi kimselere ilahi hakikatleri ve bilgileri açmak caiz değildir.'' Anlamaz çünkü. Bunu ifade etmeye çalışsam da anlamayacaktır. Çünkü kayıtlamış kendisini, bloka etmiş, duvarlarını örmüş. Doğru olarak bildiği tek doğrusu var. Başka bir şeyi sen ona bak şöyle bir bakış açısı var. Buradan baktığın zaman senin doğrun saf dışı kalıyor dediğin zaman kabul etmez. Hayır doğru bu der blok etmiş kendisini ve bunlara karşı bu konuda söz söylemek uygun olmaz şimdi Hak Sübhanehu senin bütün hallerine gizlisine ve açığına kısaca hepsine vakıftır çünkü yukarıdaki izahlara göre sabit oldu ki Hak Sübhanehu Hazretleri seninle beraberdir senden ayrı değil belki senin zahirin ve batınındır Böyle olunca senden açığa çıkmasını çirkin gördüğü bir şeye vakıf olmasın ve seni yasak etmiş olduğu şeylerin tarafında bulmasın ve seni emrettiği şeyler tarafından kaybolmuş bir halde görmesin. Ey ruh senin halife kılıcın olan Hak Teala sana işitme sıfatı ve itaat koymuştur. Emrini işitir ve itaat edersin. Ey Kerim Efendi olan ruh bu hitap tabi ruha hep şimdi ruha hitap ediyor kalpten yani manadan ve cisimden yani suretten sana ve senden de Allah Teala'ya olan bir takım hasılat ve gelirler vardır hem kalpten sana hem de senden Allah'a olan bir takım gelirler hasılat vardır bunların asıllarının ne esasla gere gerçekleştiğine dair tenbih ve ikaz düzumu bizim üzerimizde taayyün etti ve onları izah etmek lazım geldi. Şimdi izah ediyor. Yani senden kalpten sana olan hasılatlar nelerdir? Veya senden Allah'a olan sunumlar, hasılatlar nelerdir? Bunları şöyle ki açıklıyoruz. Cisim Hazreti 10. bölümde anlatılan duyulardan çıkanları toplar. Evet dedik ya duyularımız var göz, kulak işitme duyumuz, görme duyumuz tatma duyumuz, dokunma duyumuz bunlardan verileri ne yaptı? bunlara hasılat diyor, bunları topladı ne topladı? cismimiz topladı yani göz ve kulak ve dil ve burun ve el gibi zahir duyulardan ve mide ve cinsel organ ve ayak gibi aza organlardan çıkan amelleri toplar ve bu hazretin emiri ve hakimi hayaldir çünkü duyuları sev ve idare eder Hayal Ve haracı toplayan da müşterek hisdir. Bütün bu haraç diye bahsediyor bunu Ve duyu organlarından gelen verileri topladı Müşterek his Bundan dolayı zahir duyular Sınıflarının ihtilafı üzere Muhitindeki hissedilebilirleri alıp Onları haracın ve verginin toplayıcısı olan Müşterek hisse aktarır Örneğin El buzu tutar ve ateşe temas eder birinin soğukluğunu ve diğerinin sıcaklığını müşterek hisse nakleder bu sıcak der bu da soğuk der iletir bu bilgiyi ve müşterek his de onları hayal hazinesine yükseltir evet şimdi müşterek hissimiz bunu alıyor onun sıcak olduğu bunun soğuk olduğu bilgisini ne yapıyor hayal hazinesine geçti şimdi müşterek histen his onu hissetti sonra hayal hazinesine devretti bu bilgiyi ve bunlar burada kendisine yükseltilen mertebe cinsinden ve o mertebenin haline uygun bir isim kazanır. Ve artık onlardan hissedilebilirler ismi gidip hayal edilebilirler ismi gelir. his edilebilirler geldi hayal edilebilirler konumuna geçti. Çünkü her ne zaman buz ve ateşten bahsedilse, Elin temas etmesine gerek kalmaksızın onların soğukluk ve sıcaklıklarını insan artık hayal eder. Çünkü bir kere dokunduğu ateşin sıcaklığını hissetti, buzun da soğukluğunu hissetti. Hayal mertebesinde artık bu hissedilebilirden hayale kayıt yapıldı. Artık buz denildiği zaman buzun soğukluğunu hayal aleminde kişi hissediyor. Veya ateş denildiği zaman sıcaklığını his, hayal aleminde hisse geçiyor bu sefer. Bu devirdeki abi nörolojiden bahsediyor. Artık bilimsel olarak tabi ki bunu okuyanlar veya bu sohbeti dinleyenler bunun bilimsel izahatlarını, açıklamalarını buna mukabil gelen, karşılığı gelenleri muhakkak biliyordur. Sen bu konularda araştırma yaptığın için şimdi biliyorsun nenden bahsettiğini. Devam ediyoruz. Daha sonra hayal zikir sultanının yani hafıza kuvvetinin altında haraç toplayıcı olur. Hafıza kuvveti. Yani vergileri toplayıcı olur. Ve onları muhafaza eder. Hafıza kuvveti de muhafazaya alıyor. Bu mertebede de hayal edilebilirler ismi hatırlananlar yahut muhafaza edilmişlere intikal eder. Şimdi hayal edilenlerden geçti. Bir kademe üstüne ne oldu? Hatırlananlar, hatıra ya da muhafaza edilmişler ismine aldı bu sefer. Daha sonra... Fikir Sultanı'nın tasarrufu altında haraç toplayıcı olan hafıza kuvveti bu hatırlananları veya muhafaza edilenleri bu tefekkür etme kuvvetine arz eder. Hatırlananlar da nereye geçti? Tefekkür etme kuvvetine geçti şimdi. Tefekkür kuvveti onların mahiyetlerini tetkik eder ve birer birer ayırır, tasnif eder. Ve bu tetkik ve ayırma esnasında Onlar hakkında Doğru hüküm verebilmek için idare altındakilere Yani duyulara ve azaya Onlardan soru sorar O gelen bilgilerden Soru sorar Ve daha sonra hak ve batıl Arasını ayırt eder Çünkü Hissin birçok yanıltmaları Vardır Örneğin göz hissi güneşi bir kalkan kadar görür. Baktığımız zaman ne büyüklüğünde bir tepsi gibi, çanak gibi, kalkan gibi neyse görür. Bu görüşünü hayale verir. Daha sonra hayal hafıza kuvvetine verir ve hafıza da tefekkür kuvvetine arz eder bu bilgiyi. Ve fikir kuvveti güneşin büyüklüğünün bu kadar olduğunu kabul edip derhal hükmetmez, tetkik eder. Ve güneşin gayet uzak mesafede olduğunu ve büyük bir cismin Uzaktan küçük görüneceğini Düşünür Ve bundan dolayı Göz hissinin güneşin büyüklüğü hakkında Aldandığına hükmeder Ve hatırlananlar ismi artık tefekkür edilenler ismine intikal eder Ve fikir kuvveti Onları tetkik edip Kendisinde yanlışlık olan şeyi yalanlayarak ait olduğu hisse geri gönderir ve ancak doğru olan şeyi kabul eder. Ve doğru olarak aldığı şeyler ile aklın huzuruna girer. Evet tefekkür kuvveti bu ayıklamayı yaptıktan sonra doğru olduğunu kabul ettiği şeyleri alarak nereye geçti şimdi? Akla. Aklın huzuruna girer. Ve fikir akıl sultanının tasarrufu altında haraç toplayıcı olur. Ve fikir elindeki şeyler ile aklın huzuruna ulaştığı ve ona dahil olduğu zaman bu kulağın amelidir ve bu gözün amelidir ve bu dilin amelidir diyerek ve bütün duyuların ağzaların hepsinden çıkan amelleri beyan ederek ayrıntılı bilgilerden ve amellerden getirdiği şeyleri akla arz eder. Fikir akla arz eder ki. Diyoruz ya hani bu duyulardan gelenleri fikir haznemizde yoğururuz. Ondan sonra akıl bir hüküm çıkarır biliyoruz ya. İşte akla arz etti şimdi fikir. Ve bu şeylerin isimleri artık tefekkür edilenlerden akledilenler ismine intikal eder. İsim akledilenler oldu şimdi. Yardımcı olan akıl da onları alıp kutsi külli ruha getirir. Evet akıl da bunu aldı kutsi külli ruha götürdü. Ve ruh hakkındaki beyanlar bu kitabın birinci bölümünde geçmişti, işlemiştik. Daha sonra nefs-i düşünen nefis yani insani nefis akıl için kutsi külli ruhtan izin isteyip müsaadeden sonra akıl huzura dahil olur. Akıl ruhun huzuruna girdi. Ve ellerinde bulunan bütün akledilebilirleri ruhun önüne koyup ona der ki Esselamu Aleyke ey kerim efendi ve halife olan ruh işte vergi toplama görevlilerinin eli üzerinde hazretinin köyleri olan duyular ve azalardan sana ulaşan şey budur ruh da onları alıp kendisini halife kılmış olan kutsi hazrete girer kendisini halife kılmış olan kutsi hazrete girer kendisini halife kılan kutsi Hazretler neydi külli ruh ve secde edici olarak yere kapanır yani onu halife kılan Allahu Teala. Ve secde edici olarak yere kapanır. İşte bu secde Alak 19'da geçen secde et yakın ol ayeti. İşte bu secde o secdedir. Bakın secde ile alakalı farklı ayetler farklı mertebeleri ifade etmektedir. Şimdi bu secde bu bahsettiği secde Alak 19'da geçen secde et yakın ol hitabı. Ayet-i kerimesinde beyan buyrulan yakınlık secdesidir bu. Rab 15'te geçen yerdekiler ve göktekiler Allah'a secde ederler. Ayet-i kerimesinde beyan buyrulan ibadet secdesi değildir bu. Burada geçen ibadet secdesi. Çünkü evvelki secde huzurda ve ikinci secde gıyapta olmuştur. Ve huzurda yakınlık ve gıyapta ise uzaklık vardır Amen. ve huzurda olan bu secde hakkın kabul hazretinin kapısını çalmak yani huzura konulan şeylerin kabulünü niyaz eylemektir daha sonra kabul kapısı açılır ve halife olan ruh da başını kaldırır bu kabul tecellisinde kendisinde oluşan dehşetten dolayı elinden ameller düşer Temsili olarak anlatıyor burada. Huzurda ruh ne yaptı? Elinden amelleri düşürdü. Neden? Dehşete kapıldı. Çünkü dehşete düşmüş olanda tasarruf kudreti kalmaz. Kutsi Hazret'ten Kutsi Hazret'in huzurunda dehşete kapıldı. O ihtişanın karşısında. azametin karşısında. Kutsi Hazret'ten ne getirdi? diye seslenilir. Ruh da Falan çocuğu falanın amellerini getirdim ki Senin kutsi kudrettin Beni onun üzerine halife kılmış idi Onun duyularından ve ağzalarından bana toplamakla emrettiğin bütün haracı ve hasılatı Görevlilerin vasıtasıyla bana yükseltti der Hak da ona Onu imam-ı mübine kabul edin ki Onu kesafet alemine çıkarmazdan önce Ben onu yazmış idim buyurur. İmam-ı Mübin neydi? Hatırlayalım. Levh-i Mahfuz. Onu İmam-ı Mübin'e kabul edin ki onun kesafet alemine çıkarmazdan önce ben onu yazmış idim. Yani nerede yazmıştı? İşte İmam-ı Mübin'de. Levh-i Mahfuz'da. Buyurur. İmam-ı Mübin hakkındaki izahatlar birinci bölümde bulunan terimlerin ibareleri bahsinde verilmişti. Levh-i Mahfuz'u anlatmıştık. Geniş bir şekilde. Allah'ın olacaklar hakkında kaleme yaz dediği, kalemin yazdığı ve kalemin kuruduğu Ondan sonra orada yazılı olanın hiçbir şeyin asla ve katla bir daha değişmeyeceğini ifade etmişti. İşte buna biz ne diyoruz? Levh-i Mahfuz. Korunmuş levha. Allah indinde bu bilgi mevcut. Kim ne yapacak? En ince detayına, ayrıntısına kadar her şey belli. Levh-i Mahfuz'dan. Şimdi bu ameller levh-i Mahfuz'dan ibaret olan İmam-ı yazılmış olan şeyler olup bir harfi bile eksik olmaz. Eğer bu ameller salih olursa, Hak Teala onun yularını illiğine çekiniz diye buyurur. İlliğin yükselir. Ve bu ameller emir gereğince oraya yükseltilir ki bu illiğin makamı sidretül müntehadır. Yani Resulullah Efendimiz'in miraca çıkarken Cebrail aleyhisselam ile birlikte birlikte arkadaşlık ettiği ederek en son vardığı bir nokta vardı hani. Evet. Demişti ya Cebrail Aleyhisselam: Ya Resulallah ben buradan öteye geçemem. Bundan sonra yolculuğunu sen yalnız devam edeceksin. İşte orası Sidretül idi İşte kulların amellerinin de yükseldiği en üst nokta orasıdır. Sidretül Muntaha. İlliyine çıkar diye hak bildirdi derken işte Sidretül Muntaha'ya amelleri, bu güzel amelleri, salih amelleri, salih ameller oraya çıkar. Sidretül Muntaha denilen bir yer vardır. Oradan öte Kulun amelinin varacağı en üst noktadır. Sınır. Siddetül müntihar suretler aleminin son bulduğu bir makamdır. Suretler aleminin. Ve onun üstü suret alemi değildir. Orası artık farklı bir alem. Ötesi. Siddetül müntiharın. Fakat eğer bu amellerde zulümler ve layık olmayan şeyler bulunursa, bulunursa kulun amellerinde, onlara sema kapıları açılmaz. Bunu ölümün hakikatini anlattığımızda da anlatmıştık demiştik ya kul öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam ruhu kabzettikten sonra ben yanındaki ilgili meleklere devreder onun görevi o kabzetmek gö ve ilgili melekler alır o ruhu birinci kat göğe çıkar demiştik kapı çalınır birinci kat göğün melekleri kimdir o ilgili melekler der ki falancanın ruhunu getirdik onlar kendi defterlerindeki kayıtlara bakarlar dedik eğer onun birinci kat göğün üstüne çıkmasına izinliyse, defterde kayıtlıysa kapılar açılır ve müjdeler sunulur. Sen Allah'ın ne güzel bir kulusun. Güzel ameller işlemişsin. Buyur geç. Senin ismin, ismin bizim elimizdeki kitapta mevcut der de kapı açılır. Ondan sonra bu şekilde ikinci kata geçer. Üçüncü kata geçer. Kimi insan salih amelleri az olduğu için birinci katı, ikinci katın, üçüncü katın kapısı açılır. Daha öteye geçemez. Kimisi dörde çıkar. Kimisi beşe, kimi altıya Kimi ye diye kiminin ameli de işte sidretü muntahaya çıkar. En salih kulların ameli sidretü muntahaya. Kimi kulların ise şaki olanların yani cehennem ehli olanların sürekli kötü ameller işleyenleri ise birinci katın dahi kapısı açılmaz demiştik, anlatmıştık. Melekler sorduğu zaman kimi o? Kimi getirdiniz? Falanca'yı getirdik. Bizim kaydımızda, defterimizde onun ismi yazılı değil. Onun bu katın bu kata geçmesine müsaade yok iade edin cesedinin başına denilir. Ve kulun ruhu cesedinin başına iade edilir. Ha, salih amel işleyenin de ruhu cesedinin başına iade ediliyor. Ama o ta sidet-ül kadar çıkıyor. Makamını görüyor. Cennetteki müjdelendiği halini, hadisesini görüp ondan sonra cesedinin başına iade Tabi. Ondan sonra ne zamana kadar salih kulunda, şaki kulunda ruhları cesedinin başında bekler. Neye kadar? Defnedilene kadar demiştik. Kendisini yıkayanını görür, kefenleyenini görür, başında ağlayanı, bağıranı görür. Hepsinden haberdardır. Ta ki ne zaman götürülür, kabre konulur, üstü toprak atılır, o zaman Allah o ruhun artık o meydanda vuku bulan hadiseleri görmesini perdeliyor. Çünkü artık berzah alemine geçişe, geçiyor. Hatta Resulullah Efendimizin hadis şerifi vardır. Üstü örtüldüğü zaman mezara kişi gömüldüğü zaman artık onları görmekten perdelenir sadece sesleri duyar ki defnedirdikten sonra bütün o gelen kendisini defnetmek üzere gelen yakınının eşinin dostunun ayak seslerini duyar artık gidişlerini mezarlıktan ayak seslerini işitir ve o o andan sonra artık dünyayla irtibat kesiliyor ayak seslerinde en son işittiği şey ayak sesleri oluyor ondan sonra kendi aleminde berzahtadır artık amene göre muamele var ondan sonra Evet şimdi devam ediyoruz Nitekim ayet-i kerimede buyrulur ki Araf 40 Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlara ve onlara kibirlenenlere gök kapıları açılmaz İşte bu gök kapıları açılmıyor o zaman Yani kötü amel sahibi olanlara Ayetle de ispatlanmış oluyor Ve bu gibi salih olmayan amellerin ulaştığı mahal esir feleğidir esir hava feleği yani esir ne demek esir feleği tabiat alemidir işte birinci kat göğün kapısı açılmaz dedik ya yani ve yukarıda beyan edilen hitap gibi burada bu hitap olur ve daha sonra bu ameller emir gereğince siccine gönderilir işte kötü amel sahibinin amelini de öteki güzel amel sahibi illiğine çıktı yani sidretül müntehaya kötü amel sahibine de onun amelini siccine götürün diye emredildi aşağıların aşağısı Nitekim Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Mutaffifin 7 Muhakkak günahkarların kitapları elbette sicciğindedir. Buyurulmakta. Ve yine buyurulur ki Mutaffifin 18 Muhakkak Ebrar'ın kitapları elbette illiğindedir. Ayette böyle geçer. Ebrarlar işte güzel salih ameller işleyenler. Ve Hak Teala kutsi ruha Sidretül Münteha'ya buyurur ki Ey kulum işte benim emrime uyarak işlenmiş olan bu ameller seni bize yükseltti ve seni bu yüksek ve ulvi mahalle çıkardı. Kardeşlerine ve arkadaşlarına yani kesafet aleminde senin gibi madde beden elbisesine bürünmüş olan benzerlerine ve akranına semadan aşağıya bak ki onlardan salih ameller çıkmadığı için senin çıktığın makama çıkamadılar. Ruh bu emir gereğince onlara bakar yukarıdan aşağıya. Kendi hakkında esirgenme esirgenmeden bol bol verilen ilahi ihsana arif olur. Allah'ın ihsanı ve lütfuyla buralara eriştiğini bu salih ameller işlediğini anlamış olur. Buna arif olur. Bilir. Allah beni esirgedi. Çünkü yine bir parantez açmak istiyorum. Cennete girmek amellerle değil Allah'ın lütfu ile cennetteki derecelerimiz işlediğimiz amellerle belirleniyor burayı iyi anlayalım cennete giren hiçbir şekilde işlediği güzel amelle girmeyecek Allah lütfettiği için cennete girecek o iman cevherini verdiği için okulda. ama cennetteki mertebesi çünkü cennet de mertebe mertebe dedik ya e, okuduk yüz katlı bir bina gibi düşünün dedik yüz mertebesi var ve her Katının da farklı farklı mertebeleri var. Cennete giren Allah'ın lütfuyla girer. Cehenneme giren Allah'ın adaletiyle girer. Adalet neydi? Hak edene hak ettiği şekilde muamelede bulunmak demektir. Bazı insanlar bunu yanlış tabir ediyor. Adalet deyince iyi davranmak, iyilikte bulunmak anlamı yüklüyorlar adalete. Hayır, adalet hak edene hak ettiği şekilde muamele etmek demektir. Adalet Allah'ın adaleti budur. Allah adaletiyle muamelede bulunursa bir kuluna o cehenneme gider. Lütfuyla muamelede bulunursa o kul da cennete gider. İşte cennetteki mertebeler kulun işlediği amellerle belirlenmiş oluyor. Cehennem de öyle. Adaletiyle muamelede bulunması neticesi kul cehenneme girer. Cehennemdeki dereke diyoruz. Cennette derece yukarı doğru cehennemde dereke aşağı doğru cehennemde de yüz dereke var. Cehennemdeki derekesi de işte kulun bu dünya hayatında işlediği ameliyle belli oluyor. Ne kadar kötü amel işlediyse derekesi de o kadar aşağıda oluyor. Cehennemde o kadar aşağı katlarında azap görmüş oluyor kul. Evet bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk. Bundan dolayı müşahede ve hitap etme halinden Hüda'nın ihsanına dalıp onu Düşünmesi nedeniyle meşgul olur. Ve bu meşguliyet ile müşahededen perdelenir. Evet. Hüdayi müşahede ederken bu Allah'ın ihsanından dolayı bu meş, ihsanı, ona yaptığı lütfu meşgul eder onu. Buradan bir mutluluk içerisindedir. Bundan dolayı da müşahededen perdelenir. Ve eğer bu perdelenme olmasaydı ruhun bu kutsi hazretten ayrılması mümkün olmazdı. Oradan o makamdan artık ayrılmazdı yani kut-i huzurundan. O zevkten ayrılmak istemezdi. Orada ne yaptı? Burada da bir cilve var işte. O ihsan e, lütfunu lütfundan verdiği şeyleri Allah onu göstermek neticesi lütfundan olduğunu görünce lütfa bakışı oraya yöneliyor kulun ruhun. Lütfa yönelince bu sefer ne oluyor? İşte ilahi huzurdan başka türlü ayrılması mümkün olmazdı. Lütfa yönelince perdelenmiş oldu. Müşâdesi bu perdede takılmış oldu. Huzurdan ayrılması mümkün olmaz idi. Fakat Allah Teala kelimenin tamamlanması için her bir şeye bir sebep çığlıyor. Bilmelisin ki her bir taayyün etmiş suret manasından dolayı nakş edilmiş olan bir kelimedir. Şimdi Allah'ın kelimesi diyoruz. Her şey Allah'ın kelimesidir bizler Allah'ın kelimesiyiz gözümüzün gördüğü şehadet aleminde gördüğümüz veya göremediğimiz emir aleminden her ne olursa olsun e hayal aleminden mana aleminden her şey Allah'ın birer kelimesidir bilmelisin ki her bir taayyün etmiş suret manasından dolayı nakşedilmiş olan bir kelimedir ve taayyün eden suretlerin ezelden ebede sonu yoktur Nitekim Hakka ala buyurur ki Kef Suresi 109. Denizler Rabbimin kelimelerini yazmak için mürekkep olsa Rabbimin kelimeleri bitmezden evvel denizler biterdi. Kelime burada yaratılan her şey işte kelime. İnsani suret bu tayin eden suretler arasında en mükemmelidir ve zahirde ona ilahi tekliflerin olması batında suretlerin var edilmesi içindir. Bundan dolayı Kutsi Hazret'te dehşete düşmüş olan ruhun his alemine dönmesi ve Kutsi Hazret'ten perdelenmesi lazımdır ki onun tayin etmiş olan suretinin bozulmasına kadar yani takdir edilen eceli gelene kadar ölüm gelene kadar kendisinden açığa çıkması takdir edilen salih veya salih olmayan ameller kendisinden çıksın. Ve bu suretle de o vücut kelimesi tamamlansın. O vücut kelimesi tamamlansın. Ne için yaratıldıysa yaratılışını yerine getirsin. Ve insani vücuda kelime tabir edilmesinin delili Hak Teala'nın Nisa 171 kelimesini Meryem'e nakletti. Böyle geçiyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kelimesini Meryeme nakletti. Burada kelime ne oluyor? Hazreti İsa oluyor. Işte. Kelimesini. Demek ki yaratılmış insan içinde geçerli, her şey içinde geçerli Allah'ın kelimesidir. Kelimesini Meryeme nakretti. Şerefli sözüdür. Çünkü Hak Teala Hazretleri İsa Aleyhisselam'ın vücuduna kelime tabir buyurmuştur. Ve amellere kelime tabir edilmesinin delili ise yaptığımız her bir fiilin, amelin bunun kelime denilmesinin delili ise Kur'an-ı Kerim'den Fatır 10. Temiz kelimeler ona yükselir ve salih amel onu yükseltir Ayeti i kerimesidir. Temiz kelimeler ona yükseltir. Ne, bu temiz kelimelerden kasıt ne oluyor? Fiiller, ameller, salih ameller. Çünkü temiz kelimelerden olan la ilahe illallah bilin amelidir. Zaten bunu daha öncek sohbetlerimizde de hep dedik. Söylediğimiz her söz, her kelam, kelime bir surete bürünmekte. İşte bu la ilahe illallah kelimesini zikrettiğimiz zaman Allahu Teala bu kelimeye hemen bir suret büründürüyor. Zaten mana aleminde her şey bir suret ihtiva eder. Şimdi izah edecek, açıklayacak cennetteki o nimetler de aslında bizim buradaki salih amellerimizin surete bürünmüş şekli. Veyahut da cehennem ehlinin cehennemde olacak olan o azap işte o akrepler, yılanlar, çıyanlar, ateşler neyse kancalar e, boynuna dolanan yılanlar yılanlar, kızgın e, demirler neyse bunlar da dünya hayatındaki o söylediği sözler, kelamlar kötü sözler, kelamlar veya yaptığı fiiller, ameller bunlar da orada surete bürünüyor dolayısıyla biz ahirete gittiğimiz zaman bunlara vakıf olacağız işte ağzımızdan her çıkan kelimenin bir sureti var. Şu an burada yapmış olduğunuz bu konuşmada dilimizden dökülen bütün kelimeler burada yüzlerce binlerce bu akşamki sohbette kaç kelime konuştuysak hepsi suret olarak insan sureti gibi bir surete bürünüyor. Muhittin İbn-i Hazretleri diyor ki işte bu hakikatten yola çıkarak söylemiş olduğumuz her söz bir surete bürünür. İyi söz ettiysek Allah'ın rızası istikametinde bir kelam sarf ettiysek güzel bir surete bürünerek ta ki o mahşer alanına kadar bizim hakkımızda Allah'a hayır duada bulunur. Ya Rabbi sen bu kulunu bağışla. Sen bunu mağfiret et. Günahlarını affet. Bizim hakkımıza düşünün. Söylediğimiz bu güzel kelam Allah'ın rızası istikametinde kelam bizim hakkımıza ta ki mahşer alanındaki o hesap gününe kadar hayır duada bulunuyor. Ne kadar kelime söylediysek. Eğer söylediğimiz söz, kelam Allah'ın emrine muhalif bir söz ise, bir küfür ise, çirkin bir söz ise o da çirkin bir surete bürünüyor. Ağzımızdan çıktığı gibi kötü bir suret üzere bürünüyor. O suret üzere işte mahşer alanında bunun amelini getirin kulumun dediği zaman Allahu Teala bütün amellerimiz suret olarak geleceksin. Bir bakacağız ki, o milyonlar ordusu güzel surette birileri geliyor. Eğer kötü sözlerimizde varsa milyonlar ordusu da kötü surette birileri geliyor. İşte bunlar senin amelin denilecek. Surete bürünmüş vaziyette. Ama bu dünya hayatında yaşarken kötü söz kelam ettiysek, kötü fiil işlediysek o kötü surete bürünen kelam bizim pişman olmamız neticesi Allah-u Teala'ya tövbe etmemiz. Ya Rabbi ben bir hata ettim. Senin emrine muhalif bir harekette bulundum. Bir söz söyledim. Bir fiil işledim. Pişman Beni affet. Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Ne olur beni affet, pişman oldum dediğimiz anda o kötü surete bürünmüş o varlık bizim kelamımızdan yaratılmış olan varlık Allahu Teala onun suretini güzele çeviriyor Bakın Allah'ın rahmetine bakın ya. Yani. Tövbe istiğfar ile yapmış olduğumuz günahlarımıza, geçmişte ne kadar günah işlediysek, ne kadar günah söz söylediysek veya fiil işlediysek samimiyet ile tövbe edip de ya Rabbi ben, beni affet ben bu günahlarıma pişmanım dediğimiz zaman o kötü suret üzere olan varlıkların hepsine güzel suret giydiriliyor. Hepsi sevaba dönüyor işte bu sefer. Bizim hakkımızda hayır duada bulunmaya başlıyor. Allah kulunu affetmek için neler neler halk etmiş görüyorsunuz yani. Yani Bir bahane arıyor yani. Yeter ki kulum diyor bir, bir tarafından bir tarafından bir yapışsın yani. Benim rahmetime bir yapışsın diyor yani. Devam ediyoruz. Ve kelimelere kelime tabir edilmesinin delili temiz kelimeler ona yükselir ve salih amel onu yükseltir. Fatır 10 ayeti kerimesidir. Çünkü temiz kelimelerden olan La ilahe illallah dilin amelidir. Ve bu kelimeler Kutsi Hazret'e çıkar. Ve bu salih amele yakın olursa o salih amel onu illiğine yükseltir. Ve ameller ismi ruha ulaştığında akledilirler isminden intikal eder. Artık ona ruh denilir. Ve soyut ruhlar halinde olan o amellere Hak Teala Hazretleri baktığında onlara güzellik elbisesini giydirir. Az önce anlattığımız mevzu. Ve onları Celal Minderi üzerine oturtur. Ve isimlerini de ruhlardan sırlara nakleder. Ruhtu bunlar ondan sonra sır oldu isimler. Ve zahirde olan ilahi teklifler üzerine batında suretlerin var edilmesi bu şekilde olur işte. Ve huri ve gılman ve ağaçlar ve nehirler bakın dikkatinizi çekerim Az önce dediğimiz işte cennetteki o huriler, o gılmanlar, hizmetçiler, o ağaçlar, nehirler ve cennet köşkleri. Gözlerin görmediği ve kulakların işitmediği ve beşer kalbine gelmeyen bir halde olarak sırlar aleminde bu suretle taayyün eder. İşte bu salih ameller orada cennette nimetler olarak farklı suretlerde karşınıza çıkacak inşallah. Ve aynı şekilde bunun aksi olarak yılanlar ve akrepler ve zakkum ve zebani ve ateş gibi suretler de fena ve faydasız amellerden feydah olur. Mesnevi de şöyle geçer. Gönülde yerleşen her bir hayal mahşer gününde bir suret olacaktır. Senin vücuduna galip olan bir siretin suretiyle senin haşredilmen icap eder. Mahşer gününde her arazın bir sureti vardır. Her bir arazın suretinin nöbeti vardır. Senin elinden bir mazluma cefa eriştiği vakit, o zakkun cinsinden yetişen bir ağaç olur. Senin bu yılan ve akrep gibi sözlerin yılan ve akrep olup senin nefesini keser. Buyuruyor Mevlana. İşte amelleri teskiye edin. Yani temizleyin ve yüksel, yükseltin ve geliştirin. Sözünün manası budur. Amelleri tezkiye teski, etmek. Güzelleştirme. Ve bu söz zavallı gafil insanlara büyük bir nasihattır. Şimdi ameller mertebesinden mertebeye intikal ettikleri için bu mertebelerin isimleriyle isimlenir. Yine karşımıza mertebeler çıktı. Yani yukarıda izah edildiği üzere onlara hissedilebilirler, hayal edilebilirler, hatırlananlar veya muhafaza edilenler, tefekkür edilenler, ahledilenler, Oradan ruhlar ve oradan sırlar ismi verilir. Ne oldu? Mertebe mertebe mertebe mertebe ismi değişti. Oysa o ameller zatında bir şeydir. Örneğin göz bir sureti görür. Bu görüş hissedilebilirler mertebesinden sırlar mertebesine varıncaya kadar işin aslında gözün amelinden başka bir şey değildir. Bir görüştür evet ama gören var gören var değil mi? İki kişi de bakar biri baktığını sureten, tek bir suret olarak görür. Kimi o baktığından ne manalar görür, ne manalar görür, neler çıkarır. İsimlerde ihtilaf ancak mertebenin ihtilafından kaynaklanmaktadır. Yine hatırlayarım şeyde Muhdin İbn-i Hazretleri Fütahat-ı Mekkiyesinde bir Meczub ile olan Hadisesini anlatmıştı Mescitte bir mescide girdim Mescitte meczubun biri kalktı bağırdı demişti Ey insanlar Siz bu mescidin Şuradaki sütunlarını Mermerler olarak görüyorsunuz Vallahi bunlar ben adam olarak görüyorum Bunlar adam dedi diyor Murtin İbni Hazretleri Ben de o mesciddeydim diyor Sonra döndü bana doğru eliyle beni işaret ederek Sen benim dediğimi anlıyorsun Sen de benim gördüğümü görüyorsun dedi diyor bu da Allah ehlinden mevzuplardan yani orada evet madden şeklen çoğu insanın genelinin gördüğü mermeri görüyor insanlar ama o mermerin hakikati cihetiyle ben onu adam olarak görüyorum diyor o mevzup. yani onun bir sureti var diyor yani işte her şeyin bir canlılığı var muhtin ibn araba Hazretleri söylüyor bizim kullandığımız oturduğumuz koltuğun kullandığımız masanın arabamızın bile bir canlılığı var. Bunu bilelim. Yani eşyalarımızı kullanırken, bilgisayarımızı kullanırken arabamızı kullanırken, elbisemizi kullanırken onun da bir canlılığı olduğunu ve Allah'ı zikrettiğini bilerek onunla bir irtibat kuralım. Onunla bir ilişki içerisinde olalım. O onun e, şeyi bizim üzerimize hayra döner yani. Arabamız olsun, elbisemiz olsun, bilgisayarımız olsun neyse. Aletimiz, edavatımız her neyse. Telefonumuz olsun neyse. Onunla onun hakikatini idrak edip de o manada bir rabıta kurabilirsek bir bağ kurabilirsek o hayra döner. Geçimsiz bir şeyi beğenmeyen her şeyden e, rahatsızlık duyan insanlara baktığınız zaman alet edevatları çok bozdur onları. Hakikaten çünkü e, beyin gücüyle onlara tesir ediyor. Telefonu bozulur, arabası bozulur, bilgisayarı bozulur. Neden? Bir şükür yok. Tatminkarlık yok. Mutsuzluk hali içerisinde. Ama bu mutsuzlukta hep bütün eşyasının etrafındaki eşyalara da sırayet eder. Etrafındaki canlılara da sırayet eder. Eşine, dostuna, akrabasına da sırayet eder yani. Evet devam ediyoruz. Yani yukarıdaki izahlardan anlaşılmış olduğu üzere kulun ilahi emirlere uyması ve yasak olanlardan sakınması suretiyle itaat dairesinde hareketinin ne kadar şerefli bir şey olduğuna bir bak ve onun şerefli oluşunun derecesini iyice düşün ve bu itaatte zahir ve batın ve şeriat ve hakikat ve azaların ameli ve kalbin yani akıl hazretinin ameli hep sende toplanır. Çünkü itaatinde şeriat'a uygunluk ve zahir selamet ve batın safa dolayısıyla hakikate ulaşma olduğu gibi organların dürüst olan ameli kalplerin ameli ile birlikte olur. Ve senin fena amellerine gelince onlar hayal hazinesine kadar giderler. Ve orada salih amellerden ayrılır. Ve onların çirkin suretleri Ulvi alemden Esir feleğindedir. Dedi ya birinci feleğe geçemez. Esir feleği dediği yere gider kötü ameller. Ve esir feleği Yeryüzünü çevrelemiş havanın son bulduğu Tabaka olup Tabiat alemi diye de isimlendirilir. Bundan dolayı Fena ameller bu tabakayı yırtıp Birinci kat semaya çıkamazlar. Bundan dolayı Efendi olan ruh Birinci semavatı yırtıp Sidrey müntehaya yükselen salih amelleri üzerine lazım kıl. Yani salih ameller işteki o birinci kat semadan yukarıya sizbet müntehaya kadar çıkabilsin buyurmakta. İlimlere gelince, bu ilimler bizim anlattığımız cisme ait amellerin cinsinden değildir. Çünkü ilimler bağlandığı malumların haline tabidir. Eğer malum şerefli ise o ilim de şereflidir. Ve eğer değersiz ise ilim de değersizdir. Bundan dolayı bilgiler yükseldiği ve her bir bilgi durduğu vakit kendi bilineni iledir. Yani bilinenin nezdine kadar çıkar. Bilgiler bilinenin nezdine kadar çıkar ve bilinenin nezdinde durur. Böyle olunca ilmini Allah Teala Hazretlerinin şerefli zatına ve sıfatlarına ve isimlerine ve fiillerine tahsis et ki ilmin noksanlardan mukaddes ve münezzeh olsun. Yani ilim edinirken sana faydası olan ilimler edin diyor ya. Yani. Bu dünya hayatında kullanıp da ahirette hiçbir faydası olmayacak ilimle iştikal etme. Bu dünya hayatında kullanılacağın ilim işte Birinci kat semaya kadar çıkacak ilim. Orada daha ötesine çıkmıyor. Neden? Ahirette o ilimin geçer akçesi yok yani. Bu dünyalık o ilim. O zaman Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak babında ilimlerle iştigal et, bunlarla uğraş gidiyor. Ahirette öldükten sonra sana faydası olsun o ilimler. Faydası olacak ilimler onlar işte. Ve şereflikte ve bütün ilimlere üstün eyleyesin. Yine Muhittin İbn-i Hazretleri dini bakımdan ilimleri de mesela ikiye ayırıyor. Diyor ki bazı dini ilimler vardır ki şeriatın ameli uygulamalarımızda kullanacağımız ilimlerdir. İşte abdesti nasıl almamız lazım? Abdesti ne bozar? Namazı ne bozar? Bunlar şeriatın ilmi hal dediğimiz ilim bilgileridir. Şeriatla alakalı bilgilerdir. Bunlarda diyor... Allah'a kulluğunu yerine getireceğinde sana yetecek kadarını al. Bunların dahi fazlasıyla iştigal etme. Öyle diyor. Misal veriyorum. Kişi Hanefi mezhebi mensubu. Ben Hanefi mezhebini taklit ediyorum. Amelleri buna göre yapıyorum demiş. Hanefi mezhebinin ihtiyatlarını öğrenmiş. ilmihal bilgilerini. Bu buna yeterli amellerini yerine getirmek için. Ama ilimde derinleşiyorsa... Ben işte diğer e, şeyleri de öğreneceğim derse Sıradan, basat bir insan e, Şafii mezhebindeki iştihat uygulamaları olaları neymiş Hanbeli'de neymiş Maliki'de neymiş Bunları da öğreneceğim derse bu kendine yük etmiş olur Kim? Sıradan, basat insan Ama ilimde derinleşmesi gerekiyorsa Allah'ı bilmek adına çok derin ilimlere ulaşmak istiyorsa Bir öğretici konumuna oturduysa Yani imam ise O zaman bu dört mezhebin bilgilerini bilmek zorunda Neden? E çünkü karşısında bir şafi mezhebine intisap etmiş bir şahıs çıkıp gelebilir. Hocam der, e böyle böyle bir durumda benim abdezim bozuluyor mu, bozulmuyor mu? O zaman şafi mezhebinin inmini de bilmesi lazım ki ona cevap verecek. Yani imam mesabesindeyse veyahut da iştihat sahibi mesabesine çıktıysa, müştehit dediğimiz mesabedeyse bütün mezheplerin iştihatlarını bilecek ki ona göre hareket edecek. İşte bu durumda diyor ki amelini yapmak için bile sana yetecek kadar ilmihal bilgisi öğren. Çünkü diyor ilmihal bilgisi senin ölümünle birlikte toprağa girmenle birlikte senden düşecek bir bilgi. Çünkü ahirette ne kabirde melekler sana ne bozuyordu sar baka, so, say bakalım bana diyecek. Namazın ikinci rekatında imama yetiştiğin zaman nasıl kılman gerekiyordu bunu anlat bakalım. Böyle bir soruyla karşı, karşı karşıya gelmeyeceğiz. Mezarda veya Ahirette de yok böyle bir soru. Bu sorular tamamen bu dünya hayatında yaşarken, ölünceye kadar bizim mükellefiyetimiz altında olan. Şeriatın hükümlerinden bir kısmı vardır ki bunlar ölümle birlikte bizim üzerimizden düşer, biter. İşte bu bilgileri sana yetecek kadar ne alıyor muhtinlikler ve Fazlasıyla uğraşma. Eğer alim ya da hoca ya da müstehit değilsen, sıradan bir e, Müslümansan diyor. Bunun ötesinde bırak dini bilgilerde böyle bu kadar kısıtlama yapıyor yani. Çünkü Allah'ı bilmekle ilgilen uğraş, Allah'ı tanımakla uğraş diyor. E bunun ötesinde Allah'ı bilmeyi, tanımayı vermeyen dünyalık ilimler o zaman bu dünya hayatında e, fuzuli bizim iştigal ettiğimiz mevzular olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Ve Hazreti Şeyh Ekber efendimizin cümlenin sonunda ve lillâhil hamd buyurması kendi ilimlerinin Allah'a olduğunun beyanıdır. Bilinsin ki ilim ikidir. Birisi hakikat ilmi ve diğeri hayal ilmidir. Hakikat ilmi nebilerin ve onların varisleri olan evliyanın öğrettikleri ilimdir ki hakikat ile hayal arasını toplamıştır. Bu ilmi öğrenenler vücut hakikati ile hayal arasındaki bağlantılara arif oldukları için hayrete düşerler. Bu hayret övülmüş hayrettir. Çünkü hakiki ilim neticesidir. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya Rabbi sende olan hayretimi arttır diye dua buyururdu. Sende olan hayretimi arttır. Hayal ilmi de felsefe ile bilim ehlinin meşgul oldukları tabi ilimlerdir. Bu sınıf nebilerin ve evliyanın öğretimlerine iltifat etmeyip maddi şeylerin tetkiki ile vücut hakikatini idrak etmeye çalışırlar. Oysa madde ve maddeden oluşmuş olan muhtelif suretler hep hayallerden ibarettir. Bu hayaller ise hakiki vücudun isimlerinin gölgelerinden başka bir şey değildir. Ve hayallere gark olmuş olan kimseler bir hayali bırakıp diğerine yapışmak suretiyle değerli ömürlerini kaybederler ve asla doğru yolu bulamayıp hayrete düşerler bunlar tamamen olaya felsefi cihetten bakanlar yani aklın hükmü cihetinden bakıp manevi cihetten bakmayanlar onların bu hayreti zemmedilmiş hayrettir çünkü hayalin verdiği bir ilmin neticesidir hayalin verdiği bir ilmin neticesidir ve bu ilim cehaletin aynıdır çünkü işleri dolayısıyla durmaksızın devam eden tecellilerden ibaret olan ilahi emrin sonu yoktur ki bir son noktada durması mümkün olabilsin. Halin hakikati böyle iken hayal ehli bir gayeye ulaşmak için gayret sarf ederler. Bunun muhal olduğunu bilemezler. Kendilerinin yürüdükleri yola bir söz söylense cahillikle suçlarlar. Onlar alip tabii ötekiler cahil oluyor. Mana ehlini onlar cahil olarak görürler. Şimdi hakikat ilminin yolcuları diridir. Nitekim hadis-i şerifte ilim ile diri olan kimse ebeden ölmez buyrulur. Çünkü onların malumları vücudun hakikati olan haktır ve hak teala haydır. Bundan dolayı bu alimler malumları olan daim hay ile bakidir. Hay ile bakidir. Ve hayal ilmi erbabının malumu fani olan maddiyattır. Bundan dolayı onlar da fani olan malumları ile fanidir. İşte bu manaya binaen aşağıdaki beyti söyleyen ne güzel söylemiştir. Ey daim hay olan yüce Rabbim! Baki kıldın kimsenin fenasından sonra sen zahir oldun. Böyle olunca o kimse vücutsuz oldu. Çünkü sen o kimse oldun. Çünkü kendisinde hakikat ilmi hasıl olan kimse bütün varlıkları Hakk'ın varlığı görür. Ve izafi vücutları Hakk'ın hakiki vücudunun isimleri dolayısıyla taayyününden ibaret bilir. Ve kendi vücudunun da bu izafi vücutlar arasında bir ilahi zuhur yeri olup Hakk'ın vücudundan gayrı olmadığına hakikatine yaşayarak arif olur. Bu bizzat hakikatini yaşadığı ilimde gark olması dolayısıyla kendisinin vehmi vücudunu kaldırır. Vehmi, vehmettiği, zannettiği vücudunu kaldırır. Bu vücudu kaldırdıktan sonra onda hakkın hakiki vücudu artık zahir olur. Ve neticede o kimse vücutsuz olur. Kendine bir vücut atfetmiyor ki artık. Ve vücutsuz olunca kendisinin vehmi tasarrufları da kalmaz vehmin de onun üzerinde hükmü kalmaz artık artık onun zuhur yerinde tasarruf edici olan hakkın hakiki vücudu olur bir takım hadisi kutsi de şöyle geçer kulum ben onu sevinceye kadar nafileler ile bana yaklaşmaktan ayrılmaz sürekli artık fazları yerine getirmiş kul nafilelerle iştigal ediyor ben onu sevinceye kadar diyor bu hep nafilelerle iştigal eder bu kulum o manada bu kutsi hadis. Nafilelerle bana yaklaşmaktan ayrılmaz. Ne zaman ki ben onu severim, onun kulağı ve gözü ve dili ve eli olurum. Bundan dolayı benimle işitir, benimle görür, benimle söyler ve benimle tutar ila ahir. Buyurmakta kutsi hadiste. İşte buradan da anlaşıyor, anlaşılıyor ki Allah'ın bu kutsi hadiste, ifade ettiği hale mashar olabilmek için yani benimle görür, benimle işitir, benimle duyar benimle yürür, benimle tutar gibi bu e, özelliklere mashar olabilmek için kul öncelikle farzları layıkıyla yerine getirecek haramlardan sakınacak Allah'ın emrini yerine getirecek ve bununla birlikte farzların ötesinde fazlalık demek olan nafile, fazlalık anlamına geliyor nafilelerle iştigal etmiş olacak kul yani Ramazan ayındaki bir aylık orucunu tutması Allah'ın farz kıldığı bir oruç Ama bunun haricinde farklı aylarda da yine Resulullah Efendimiz'i takip ederek Kişi oruç tutuyorsa Farklı günlerde veya ne bileyim Hadis-i Şerif'te belirtildiği gibi Pazartesi, Perşembeleri Ayın başında, ortasında, sonunda Bunlar ne oluyor? Nafile Yani artık fazlalıkla kul Rabbine yaklaşmaya gayret etmiş oluyor Allah'ın farz kıldığı namazların dışında Sünnet namazları kılıyor. Nafile namazları kılıyorsa Resulullah Efendimizin kılmış olduğu namazları işte bu nafilelerle hareket etmiş oluyor. Allah'ın farz kıldıklarının ötesinde onları yerine getirdikten sonra nafile her ne ibadet yapıyorsa kul işte ancak böyle Allah'a yaklaşmak mümkün olabiliyor. Nafileleri yapmadan Allah'a yaklaşmak olmuyor. Yani Allah'ın sevdiği has kullarından olabilmek için nafilelerle iştival etmek gerektiğini de bu kutsi hadisten anlamış oluyoruz. Evet, burada bu hafta sohbetimizi noktalayalım inşallah. Amin. Sayfa 322'de kaldık. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fil dünya hasaneten ve fil ahirete hasaneten ve qina azaben var. Allahümmeğfir ve li valideyye velil müminine vel müminati el ahyai münküm el emmatı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi nima uliqa vel hatimi nima sebeqa nasır al-hakkı bil-hakkı vel-hadi ila sıratıkan mustaqim ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi al-azim Subhanenlezi yarani, Subhanenlezi mekani, Ya'lemu mekani Subhanenlezi yarani, Esselatu ve selamu aleyke ya Resulullah Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wa salamu alaikum ya sied al awlin wal aakhirin salawatullahi alaihim wa alayna ajma'in. Subhan Rabbi Rabbi al izzat. Ama yasfun. Wa salam